73. Bölüm Bir gün Resulullah Efendimiz'e yardım isteyen biri geldi. Efendimiz, bu adama yardımcı olun. Mutlaka ecrini, mükafatını göreceksiniz buyurdu. Daha sonra, mümin olanın diğer mümin kişiye karşı durumu ''Birbirine kenetlenen ve destek olan bir bina gibidir.'' dedi ve bunu derken parmaklarını birbirine kenetleyerek arkadaşlarını gösterdi. Müminler birbirlerine karşı merhamet ve şefkat konusunda tek bir vücut gibidir. Öyle ki bu vücudun bir yerinde ağrı bulunsa vücudun diğer kısımları da bu rahatsızlığı paylaşır Uykusuz kalırlar buyurarak bir Müslümanın başına gelen derde diğerlerinin çare bulmaları lazım geldiğini anlattı. Bir dul kadına bir fakire yardım için çalışanın gündüz oruç tutan gece ibadet eden insan gibi makbul olacağını izah etti. Bu arada her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dedi. Fakir müminlerin gözleri Resulullah Efendimiz'i buldu. Nasıl sadaka verelim, kendimiz sadakaya muhtaç durumdayız diyen ifadelerle doluydu bu gözler. İçlerinden biri arkadaşlarının duygularına tercüman oldu. Yani bir Allah. insan sadaka verecek bir şeye sahip değilse ne yapsın dedi. Çalışır, hem kendisi için kazanır hem de sadaka verir. Bu defa bir başka yönden geldi soru. Şayet buna gücü yetmezse ne yapsın? Çaresiz kalmış bir insana beden gücüyle yardım eder. Bu da olmazsa, iyiliği emir ve tavsiye eder. Bunu da yapmadıysa, şer işlemekten sakınır. Başkasına zarar vermez. Bu da kendisi için bir sadakadır. Bu defa Peygamber Efendimiz sordular. Ağaçlar içinde yapraklarını dökmeyen, ve bu haliyle müminlerin benzeri olan bir tanesi vardır. Söyleyin bakayım hangi ağaçtır o? Başladılar saymaya. Sağdan soldan söylenen ağaçların hiçbiri değildi. Sonunda sen söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Hurma ağacıdır dedi. Herkesin en çok gördüğü, en çok bildiği ağaçtı hurma. Fakat onlar cevaplarını uzaklarda aramış ve bulamamışlardı. Nebi Ekrem Aleyhisselam bu konuda şu açıklamayı yaptılar. Müminin durumu gerçekten şaşılacak, hayret edilecek bir şeydir. Hoşuna giden, sevindiren bir hadise olur, Rabbine şükreder. Bu kendisi için hayırlı olur. Zoruna giden, üzüleceği bir hadise olur, sabırla karşılar. Bu da onun için hayırlı olur. Dinleyenler meseleyi bu yönüyle düşününce yapraklarını hiçbir mevsinde dökmeyen ağaçla olgun mümin arasındaki benzerliği pek güzel kavramışlardı. Biri sıcak ve soğuk mevsimlerde yaprak dökmüyor ve yemyeşil kalıyor, diğeri sevindirici ve üzücü hadiselerde şükürle sabırla kendini dengeye alıyor ve her iki hadede kazanıyordu. Bu dengeyi sağlayamayan ve nimete kavuştuğu zaman şımarıp, vududa tecavüz eden, üzücü bir durum karşısında yaka paça yırtıp sabır gösteremeyen ve her iki durumda da kaybeden insanlar yok değildi ki. O gün mescitten çıkanlar, son olarak Nebi Ekrem aleyhisselamın şu mübarek sözlerini dinlediler. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'e vahyeder. ''Ben filan kulumu seviyorum, sen de sev.'' buyurur. Cibril de o kişiyi sever. Sonra gök ehline, ''Allah Teala filan kulunu seviyor, siz de onu sevin.'' diye seslenir. Gök ehli de onu sever. Bunun ardından da yeryüzünde Allah'ı seven insanların kalplerine onun sevgisi bırakılır. Resulullah Efendimizin sohbetini dinleyenler ruhlarını doyurmuşlardı. Gönülleri yıkanmış, pırıl pırıl yüzlerle evlerine döndüler. Babacığım, Ömer bin Hattab elinden tuttuğu Abdullah'ın yüzüne baktı. Ne var oğlum? Peygamber Efendimiz, yaprakları dökülmeyen ağacı sormuştu ya. Evet, işte o zaman ben onun hurma ağacı olduğunu anlamıştım. Peki neden söylemedin? Orada benden küçük olan yoktu, utandım. Söylesen pek memnun olurdum. Kırmızı develere sahip olmak bile beni bu derece sevindirmezdi. Baba oğul, Böyle konuşarak geldiler evlerine. Ömer bin Hattab anlayışlı, düşünceli ve edepli bir oğla sahip olmanın bahtiyarlığını duymaktaydı. Bir gün Resulullah aleyhisselam yanında birkaç arkadaşı bulunduğu halde, Yahudilerin yanına vardı. Onları İslam dinine kabule davet etti. İman edecekleri takdirde alacakları sevabı anlattı. Yüz çevirirlerse görecekleri azabı haber verdi. Yahudiler peki diyeceğe benzemiyorlardı. Getirdiğin din hak din değildir dediler. Muaz bin Cebel söze karıştı. Ey Yahudiler! Yemin ederim ki siz onun Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz. Ona peygamberlik vazifesi verilmeden önce sizinle yaptığımız kavgalarda bizlere söylediklerinizi hatırlayın. O zamanlar gelecek peygamberi sıfatlarıyla birçok özellikleriyle biliyoruz demiyor muydunuz? O gelince iman edecek ve sizin canınıza okuyacağız diyenler siz değil miydiniz? Rafi bin Hürem ile başını iki yana salladı. Biz böyle bir şey söylemedik. Allah Teala Musa'nın kitabı Tevrat'tan sonra... ''Hiçbir kitap indirmemiş, hiçbir peygamber göndermemiştir.'' dedi. Yanında bulunan diğer Yahudi, ve bin Yahuda, ''Doğru söylüyor.'' manasına gelen bir baş işaretiyle arkadaşını tasdik etti. Böylece, evvelki hallerini bilen ve bu hakikati kendilerinden defalarca duyan insanların karşısında, ve yüzde yüz tanıdıkları peygamberin huzurunda bile bile inkar yoluna sapmak onların yüzlerini kızartmadı. Ama bu yüzler yarın hesap ve ceza gününde kızaracak pişmanlık terleri dökülecekti. Rabbül Alemin'den, Peygamber Efendimiz'e bahi ulaştırma görevini yürüten Cibril-i Emin, Server-i Kainat Efendimiz'in kalbine şu ayeti yazı verdi: Yahudiler Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmediler. Çünkü onlar, Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir, dediler. Onlara de ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup hesabınıza geleni açıkladınız ama çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin bilmediğiniz ve atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. Ey Resulüm sen onları indiren Allah'tır de sonra onları bırak batıl dedikodularında oynaya dursunlar. Bu ayet onlara tebliğ edildiği zaman hallerinde bir değişiklik olmadı. Yüzleri yine kızarmadı. Çünkü maksatları Hakk'ı aramak, Hakk'a bağlı kalmak değildi. İki kişi kavgaya tutuşmuş, fena halde sinirlenmişlerdi. Öyle ki birinin boyun damarları patlayacak derecede kabarmış, yüzünün rengi ve şekli değişmişti. Resulullah Aleyhisselam onları görünce, ''Ben bir kelime biliyorum. Şayet bu adam onu söylemiş olsa, içinde hissettiği kızgınlık gider. O kelime, ''Rahmeti ilahiyeden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.'' ''Evzubillahimineşşeytanirracim'' sözüdür, dedi. Nebi Ekrem aleyhisselam, bu sözlerini duyanlardan biri, o adamın yanına vardı. Bu arada onlar da ayırt edilmiş bulunuyorlardı. Resulullah aleyhisselamdan duyduklarını ona söyledi. ''Şeytandan Allah'a sığın'' dedi. Adam, yuvaları içinde hala fırıl fırıl dönen gözlerini ona çevirdi. ''Ben de gayri tabi bir durum görüyor musun?'' Deli miyim ben de şeytandan sığınma derdine düşeyim. Sen şimdi beni rahat bırak." dedi. Adam onun yanından ayrıldı. Bu sırada efendimiz yanındakilere, "Başpehlivan kime derler biliyor musunuz?" diyorlardı. "Kimsenin sırtını yerine getiremediği insana başpehlivan derler." dediler. "Hayır." dedi büyük peygamber. "Asıl başpehlivan kızgın olduğu zaman kendine hakim olandır." İnsanın kendine hakim olması kolay mıydı? Ama insanın gerçek tartısının yapılacağı yüce divanda baş pehlivan olarak tespit edilebilmek de her baba yiğidin işi değildi ki. 40 defa mağlup edilse hiçbir şey yokmuş gibi tekrar ayağa kalkan, tekrar aynı iddia ile ortaya atılan nefsin karşısında daima uyanık, daima azimli ve kararlı olmak her adamın işi değildi. Gönüller... Yüzyıllar evvelinden kalma bir hatırayı Kur'an ayetlerinden bulup çıkardı. Peygamber Yusuf aleyhisselam bile, ''Ben nefsimi kusursuzdur, iyidir.'' diye temize çıkarmam. ''Hiç şüphe yok ki nefis kötülüğü emretmeye alışkın ve düşkündür.'' dememiş miydi? Bir sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz gördüğü rüyayı anlattılar. Siyah renkli, dağınık saçlı bir kadın gördüm. Medine'den çıktı gitti. Cuhve'de durdu." dedi. Gözler bunu hangi manada yorumladığını sorar işaretlerle bakıyorlardı. Açıkladılar. "Ben bu rüyayı Medine sıtmasının Cuhve'ye aktarıldığı şeklinde anladım." dedi. Bu rüya o günden sonra halkın gözleriyle görecekleri, yaşayacakları, gerçek olduğuna şahit olacakları bir hakikati ifade etmekteydi. Hemen o gün tatlı tatlı esen bir rüzgar yesrip havasını Medine havasına çevirdi. Medine apayrı bir Medine oldu. Bu rüzgar şehre bir daha çıkmamak üzere yerleşmiş zorba bir çeteyi bir anarşi takımını ayaklayıp götürür gibi sıtma illetini de alıp götürdü. O gün yataklarda yatanlar, ruhlarına tazelik veren bu rüzgarı ciğerlerine sindirmenin ferahlığını duydular. Halsiz dudaklarda hafif gülümsemeler belirdi. Bahar yaklaşırken kuru ağaçlara su yürümesi gibi bir şeydi bu. Hastalığın kol gezdiği, sıkıcı, Bunaltıcı havasıyla tanınan Yesrib şehri, bundan böyle güzel havasıyla, tatlı rüzgarıyla hatıralarda yer tutan bir Medine olacaktı. Sevgili peygamberini Mekke müşriklerinin bunaltıcı zulmünden kurtaran Yüce Mevla, Yesrib sıkmasının kucağına bırakır mıydı? Çünkü kainatın kalbi burada atıyordu. Varlık aleminin tek sahip ve maliki Yüce Mevla, Habibi Edibini, yestrit gibi bir hastalık uğrunda değil, Medine gibi ruhlara ferahlık veren bir şehirde barındırmayı murat etmiş. Sevgili peygamberinin duasını kabul buyurarak hastalığı oradan söküp atmıştı. Bundan böyle peygamber efendimiz, Medine'yi sevecek, muhacirler sevecek, Mekke'den daha çok Medine'ye bağlı olacaklardı. Ebu Mesut Medine Müslümanlarındandı. Bir gün kölesine sinirlenmiş, eline geçirdiği kırbacı onun sırtına indirmeye başlamıştı. Vurdukça hiddeti artıyor, daha çok, daha hızla vurmak istiyordu. Şiddetli bir sesle irkildi. ''Hey Ebu Mesut, bil ki...'' ''Kimdi, ne istiyordu?'' Sesin heybetinden elindeki kırbacı yere düşürmüştü. Ama hala hiddetli, hala sinirliydi. Bir anda dönüp kimin bağırdığını görmek, yahut yerdeki kırbacı alıp tekrar köleyi dövmek arasında pocaladı. Fakat aynı ses ikinci defa kürledi. Ey Ebu Mesud, bil ki mecburen döndü. Fakat kıp kırmızı kesildi. Kalbini hınca hınç dolduran öfke bir anda utanç şeklini alıverdi. Gelen ve ardından seslenen Resulullah Efendimizdi. Her zaman gülümseyen, her görenin bir daha görmek isteyeceği o mübarek yüze Ebu Mesud'u iliklerine kadar titreten bir heybet çökmüştü. Medine'ye geldi geleli Ebu Mesud Fahri Kainat Efendimizi defalarca dinlemiş fakat bu derece kesin bu kadar amirane bir sese sahip olduğunu görmemişti. Adım adım yaklaşan peygamber aleyhisselam aynı sözü tekrarlıyor. Ey Ebu Mesud, bil ki, diyordu. Nihayet yanına geldi Ebu Mesud. Başı önünde. Hakkında verilecek hükme razı olan bir suçlu vaziyetinde bekliyordu. Peygamber aleyhisselam, efendimiz sözünü tamamladı. Ey Ebu Mesud, Bil ki Allah Teala'nın sana karşı kudreti, senin bu köleye karşı olan kudretinden daha üstündür. Yaptığından pişman olan bir insanın sesi cevap verdi. Ey Allah'ın peygamberi, bir daha hiçbir köleyi dövmeyeceğim. Bu köle de Allah'ın rızası için hür ve serbesttir. Habibi Hüda Efendimiz bu sözü, ''Eğer bunu yapmasaydın, sana mutlaka ateş dokunacak, perişan edecekti.'' şeklinde karşıladı. Köle, taze bir hayat bulmuş, hürriyetini elde etmişti. Alemlerin Efendisi'ni, memnuniyet dolu bakışlarla bakmaktaydı. Ebu Mesud, başına gelen bu hadiseyi arkadaşlarına anlattığı zaman yüzler buruştu. Tatsız bir haber almanın verdiği üzüntülü haller gözlerden okunur oldu. Çünkü kölesini döven sadece Ebu Mesud değildi ki. Resulullah'ın söylediği ceza ise sadece Ebu Mesud'a ait olamazdı. Ama bir köle sahibi olarak insanın da dayanabileceği, sabredebileceği bir hudut vardı. O hudut aşılınca ne olacak, nasıl hareket edilecekti? Bu konuda adam sende deyip geçmeye inançları müsait değildi. İçinde yaşadıkları hayattaysa kölelerle ilgili birçok hadiseyle karşı karşıyaydılar. Ve nihayet bu konuda açık bir bilgi edinmek, Hareketlerini ona göre ayarlamak isteyen biri geldi. Herkesin gözü önünde. Ey Allah'ın peygamberi, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir? dedi. Efendimiz bu soruyu cevapsız bıraktı. İhtima ki bu cevap vermeyiş onları vicdanlarıyla baş başa bırakma düşüncesine dayanmaktaydı. ''Sizden biri kendi şahsi için arzu ettiğini, mümin kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek manasıyla iman etmiş olmaz.'' buyurduğunu biliyorlardı. Sorulan bu soruyu da bu mübarek sözlerin ışığı altında kendi başlarına halletmeleri gerektiğini anlatmış olabilirdi. Hesaba ''Ben de bir köle olabilirdim, kendime nasıl muamele edilmesini arzu ederdim.'' diyerek başlamalarını anlatmak istiyordu. Ey Allah'ın peygamberi, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir? Efendimiz yine cevap vermediler. Sanki duymamıştı bu soruyu. Sorunuzun cevabını ben Ebu Mesud'a söylemiş bulunuyorum. Siz ondan ayrı bir ahkama tabi olacak değilsiniz. Allah'ın seni ne derece mazur görmesini istiyorsan, sen de köleni o kadar mazur gör manasına gelen bir neticeyi çıkarmalarını istiyordu belki. Fakat adam bu konuyu mutlaka Nebi Ekrem Efendimiz'i hallettirmeye kararlıydı. İhtimal ki herkesin kendi anlayışına göre bir yol tutulmasındansa en salahiyetli olan ağızdan çıkacak olan fermanı dinlemesi daha hoştur diye düşünüyordu. Yahut bu konuda kendi anlayışını yeterli bulmuyordu veya ilahi bir zorlamayla tekrar tekrar sormal uzununu duyuyordu. Bu sebeple üçüncü defa sordu. Ya Resulallah! Göreyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir? Bu defa Peygamber Efendimiz ona döndü. Tane tane söyledi. Her gün 70 defa. Gözler birbirini buldu. Başlar eyhat ki dercesine hafif fakat geniş manalar ifade edecek şekilde sallandı. Düne kadar ağır işlerde kullanmak Hakaret görmek ve dayak yemekten ibaret bir hukukun sahibi olan köleler artık rahat bir nefes alacak, gelişi güzel, lüzumlu lüzumsuz dayak yemeyecek, kötü söz işitmeyeceklerdi. Sultanı Engia efendimiz konuya açıklık getirmek üzere birkaç kelime daha söyledi. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin ellerinize birer hizmetçi olarak vermiştir. O halde kimin kardeşi kendi eli altında köle olarak kalmışsa kendi yemeğinden ona da yedirsin. Kendi giydiğinden ona da giydirsin. Gücünün yetmediği işi ona yaptırmasın. Şayet böyle bir teklif yaparsa kendi de ona yardım etsin. Sizden biri hizmetçisini dövmek üzere elini kaldırdı da Allah'ı hatırladıysa derhal elini çeksin. Bu sözler orada bulunanların kulaklarına bir küpe oldu. Orada bulunmayan ama o günden sonra kendilerine yapılan muamelenin değiştiğini gören köle ve cariyeler bu duruma önceleri bir mana veremediler. Ama daha sonra bunu Allah'ın peygamberi tarafından esen tatlı bir rüzgara bağladılar. Artık evlerde kölelere, cariyelere daha insaflı, daha merhametli, ve şefkatli bakan gözler bulundu. Köleler kendilerine ''Oğlum, kızım'' gibi tatlı sözlerle seslenildiğini duymaya başladılar. Aydınlığa Doğru programımızın 73. bölümünü dinlediniz.